Bugün Gezi Parkı'na devam edeceğiz. Gezi Parkı ile ilgili bazı arkadaşlarımıza telefonla bağlanacağız ve onlardan bilgiler alacağız. Bugün herkes birbirine soruyor. Gezi Parkı ile ilgilenen, endişe eden Taksim dostları, Gezi Parkı dostları durum nedir diye. Biz geceden başlamak istiyoruz. Bu gece saat 03.00'e kadar bir arkadaşımız Açık Radyo Programcısı Sona Ertekin orada idi ve sonadan biraz geceyi dinleyelim efendim. Sona merhabalar. Merhaba. Yayınımıza hoş geldin. Senden dün geceyi dinlemek istiyoruz. Sen bir gönüllü olarak bir Taksim Gezi Parkı dostu olarak başından biri eyleme destek veriyorsun. Bize biraz anlatabilir misin dün neler oldu? Dün akşamüstü sularında ben e, meydana gittim. Sabahki olaylardan sonra evde duramadım çünkü e, meydan yani gece boyunca sanırım saat 3-4'e kadar oradaydım. E, daha çok e, savaş alanı gibiydi. Son günlerde gördüm şarkılı türkülü, halaylı ortamı e, yok etmişlerdi e, ve de yani ama insanlar parkı bırakmıyorlar. Orada var. Herkes birbirine yardımcı oluyor. Olabildiğince orada kalmaya çalışıyorlar. Ee, fakat çok yaralı vardı. Ee, yani ilk günlerde e, gaza girerken hep gel gel gel diye sesler duyuyorduk. Ama dün en çok duyduğumuz sedye sedye sedye yol açın. Ve her yer revirde revirler yetişemiyordu. Ee, yani baya hani titanik de suyu çıkarın yerine gaz koyun. Öyle bir ortam vardı. Durum moraller her zaman olabildiğince yüksek, kaotik ortama rağmen. Yardımlaşma e, her zaman had safhada. E, elimizden geldiğince orada durmaya çalışıyoruz nöbetleşe. Evet, e, dün tabii e, aslında saat 8'e kadar her şey çok normaldi. E, saat 7'den itibaren e, büyük bir kalabalık toplanmıştı. E, fakat ondan sonra ortalık birdenbire karıştı ki sen de e, oradaymışsın e, ve onun sonucunda da bir de sabahleyin tabii e, yağmur bastırdı ve bu e, ikinci e, problem olarak e, gündeme geldi. Onu da tabii e, daha sonra bağlanacağımız Çiğdem materle ile görüşeceğiz ama bir e, cümle kurdun ve e, moraller her şeye rağmen e, yerinde ve herkes bu direnişi devam ettirecek e, dedin. E, bugün e, sayı biraz azalmış görünüyor ama çok normal. Akşamdan itibaren bir e, yeniden gel gelenler olacak herhalde. Senin genel değerlendirmen nedir sona mevcut duruma ilişkin olarak? Yani herhangi bir e, saptaman var mı dinleyicilerimizle paylaşmak istediğin? Yani yani e... Sonuçta biz özgür bir ülkede yaşamak istediğimiz için çocuklarımıza bunu borçlu olduğumuz için orada olma ihtiyacı hissediyoruz. İnsanlar sokağa çıkmakta, korkmakta, endişelenmekte haklı olabilirler ama herkesin yapabileceği bir şey vardır ve bu fırsatı herkesin kullanması gerekir diye düşünüyorum. Pencere tava olur işte yurtdışı kaynaklarına bilgi mi verirsin... İhtiyaçları karşılamak mı olur? Çorbamı gönderirsin, ilaç mı gönderirsin ki bunun pek çok yöntemi var. İlla orada olmak gerekmiyor. Bir yerlerden siparişle de gönderilebiliyor ama herkesin elinden ne geliyorsa onu yapması gerektiğini düşünüyorum. Ve i̇nşallah bu hani günden güne belki bir şey olmayacak ama... Uzun vadede bu yaşadıklarımızın etkisini e, hep birlikte ve çocuklarımızın e, daha güzel bir Türkiye'de yaşayacağını umuyorum. Evet, e, hepimizin dileği bu. E, ben de çok benzer bir düşünceyi seninle paylaşıyorum. Yani e, kısa vadeli e, ayrı bakmak lazım ama uzun vadeli ayrı bakmak lazım ve ee, sanıyorum ki çok derinden etkileri olacak ve e, Türkiye'yi önümüzdeki dönemde e, etkileyecek en önemli olaylardan birisi olarak gündeme oturdu diye düşünüyorum. Yani mevcut kısa vadeli şeyin e, dışında, e, gelişmelerin dışında böyle değerlendiriyorum. Evet, e, dinleyicilerimizle paylaşmak istediğin başka bir nokta var mı? Yani önce. Son aklıma gelen sonuçta bunun e, olayın daha yakınında olan bir kitle daha çabuk haberleştiği için Facebook vesaire kaynakları internet daha çok kullandığı için bizim aramızda çok hızlı bir şekilde ilerliyor ama bunun e, o yüzde 50 25 vesaire denilen kitleye de ulaştığını ulaşmaya devam ettiğini biraz daha yavaş olsa da oradan da bir ses geleceğini de düşünüyorum. Evet. Bence de o da önemli bir görev olarak önümüzde duruyor. Yani Başbakan'ın bütün bölme çabalarına rağmen yüzde elli ve diğerleri diye bölme çabalarına rağmen bunun son derece önemli olduğu kanısındayım. Çünkü bir an için yüzde elliyi kabul edelim ama o yüzde ellinin içinde de son derece duyarlı insanların olduğunu biliyoruz ve Onların da gönülleri, yürekleri pır pır. Özellikle evet. gençlerin karşılaştıkları bu baskı ve yıldırma kampanyasına karşı. Peki Sona Ertekin çok teşekkür ederiz. Çok bir sözüm var. Bunu lütfen, lütfen. lütfen. Ee, yani sadece ağaçlar, çiçek, gelecek ve hepimiz bu ülkedeki bütün insanlar için oradayız. Ve de insanlıktan çıkarılan, e, şiddete, vahşete sürüklenen polis için de biz oradayız. evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi günler ve kolay gelsin. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet, telefon hattımızda Sona Ertekin vardı. Gece 03.00'e kadar oradaydı. Oradaki olayları yaşadı. Biraz da havayı yansıttı. Olabildiğince kısa bir şekilde. Sabah için ise Çiğdem Mater'te oradaydı. Çiğdem Mater'le şimdi hemen görüşeceğiz. Arkadaşlarımız arıyorlar. Evet efendim yani Açık Radyo'yu sürekli takip etmekte, Açık Radyo'nun sitesini sürekli gözlemekte fayda var. Çünkü ihtiyaçlar da dahil olmak üzere Açık Radyo'nun sitesinde birçok bilgiye ulaşabilirsiniz. Kaçırdığınız birçok yayının Bilgilerini oradan alabilirsiniz. Hatta ses kayıtlarına da ulaşabilirsiniz. Bu olabildiğince Açık Radyo başından itibaren Gezi Parkı'nı, Gezi Parkı'ndaki direnişi, özellikle yurt dışındaki haberleri bizlerle paylaşmaya çalışıyor. Hemen adresi bilmeyenler açısından tekrar etmek istiyorum. Açıkradio.com.com TR adresinden rahat rahat ulaşabiliriz. Biz bugünkü programımızda aynı zamanda biraz da hukuki sorunları konuşmak istiyoruz. Avukat Fatma Belgin Dinç'le telefon bağlantısı kuracağız ve ondan bazı bilgileri alacağız. Gezi Parkı Derneği'nden arkadaşımız Uşul ertüzünle görüşeceğiz. Şimdiki duruma ilişkin onların görüşleri nelerdir? Bugün Ankara'da bazı görüşmeler yapılacağını biliyoruz. Fakat bu görüşmeler de e, kafamızı e, son derece karıştırdı. E, ortalıkta dolaşan birçok liste var ama herhalde akşama kadar ve yarın akşama kadar e, bunun e, şeyini alabiliriz. E, bilgilerini alabiliriz. Çünkü kamuoyuyla da paylaşacaklarını belirtiyorlar. E, Çiğdem Mater'e şu anda bağlanamıyoruz ama e, avukat arkadaşımız Fatma Belgin Dinç'e bağlanmaya çalışalım. O, ona da bağlanamıyoruz herhalde. O zaman bir müzik parçası dinleyeceğiz. Evet efendim şimdi müziğimizi dinliyoruz. İhsan! İhsan! Var. Sabah olur her gün kavga yeniden Çınarların sesi gölgesinde biz var Bu daha başlangıç mücadele Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programındayız. E, Altın Saatler programının müzikten önceki bölümünde Sona e, sona ile görüştük ve dün gece olanlar hakkında kısa bir bilgi aldık. Bugün sabahtan itibaren Çiğdem Mater arkadaşımız oradaydı. Açık Radyo programcısı ve Çiğdem başından beri alana büyük destek veren arkadaşlarımızdan biri. Evet, telefon attığımızda Çiğdem merhaba. Gün merhaba gün nasılsın? Sağ ol teşekkürler canım. Şimdi sabah Lin alana girdin bize biraz sabah gördüklerini anlatır mısın? Ama evet öncelik öncelikle şunu söyleyeyim hani ben zamanım oldukça gidiyorum ama orada 15 gündür bekleyenler kadar olamıyorum ne yazık ki o yüzden o paye üzerimden ben şey yapmak isterim. Ya ben sabah gittim bir buçuk iki saat kadar kaldım sonra. Ayrılmak durumunda kaldım. Manzara şöyle, şimdi 15 gündür orada yerleşmiş bir hayat vardı aslında. Bu hayat hani bazılarında komün olarak nitelendirilen, bazılarında şahane bir dayanışma olarak nitelendirilen bir hayattı. Ve bir hayat akıyordu hakikaten. Hani reviriyle, mutfağıyla, işte sıcak yemek dağıtımıyla, her şeyiyle. Dün akşam aslında Gezi Parkı'na asla saldırılmayacağı sözlerine rağmen durumun öyle olmadığını Gördük televizyonlardan ne yazık ki Türkiye televizyonlarından değil yabancı kanallarda izleme kazalardan izleme fırsatımız oldu. Ee, hani parkın durumu nasıl diye soranları verebileceğim cevap telperişan ee, üzerine bir de yağmur eklenince oradaki gece zaten çok zor geçmişti oradaki binlerce insan için sabahın sabah saatlerinde başlayan yağmurla durum iyice beterleşmiş. Ben sabah gittiğimde gördüğüm manzara. Balçağı bulanmış battaniyeler, kıyafetler, çadırlar şeklindeydi. O yüzden sabahtan itibaren zaten Taksim dayanışması çok temel birkaç çağrı yapıyor. Bunlardan bir tanesi battaniye, gaz maskesi. Çünkü hala alanda gaz maskesi olmayan insanlar var. Dünkü saldırı çok büyük bir saldırıydı. Ve bu saldırıyla baş etmenin tek yöntemi gaz maskesi. Hala gaz maskesi açığı var. Revirler olağanüstü çalışıyorlar. Hani Bütün bu sürecin sonunda teşekkür etmemiz gereken çok fazla insan olacak ama sanırım en büyük teşekkürü olağanüstü bir koordinasyonla çalışan doktorlar hak ediyor. Etrafı Ve sağlık da... ekibi tabii. Evet bütün sağlık ekipleri akıl almazlar. Çok büyük kıskançlıkla izliyorum kendilerini. Bunu yapabilme yetenekleri olduğu için olağanüstü bir düzenle çalışıyorlar. Revirlerin bir çağrısı var. Bütün Bu arada bütün ihtiyaçlarını açık radyo bunu sürekli tekrarlıyor. Taksim Dayanışması'na Facebook adresinden, Twitter adreslerinden takip edebilirsiniz. Ama mesela revirlere gittiğinizde neye ihtiyacınız var sorusunu aldığınız cevap genel olarak evet 3 kutu bir 5 kutu bir ihtiyaçları oluyor ama asıl ihtiyaç gaz maskesi. Hem sağlık çalışanları için hem doktorlar için hem de gelen hastalar için böyle bir ihtiyaç kalemi var. Ben gittiğimde 15 gündür gayet dayana girmiş olan yiyecek ve su özellikle durumu çok parlak değildi. O yüzden Taksim Dayanışması sandviç su ve meyve suyu çağrısı da yapıyor alana. Bu akşam hani gidenler yanlarında taşıyabildikleri ölçüde taşısınlar diye. Sabah Açık Radyo Yayın bir arkadaş bağlanmış. Onu aktardı arkadaşlarım e, zıpkın gibiyiz diye. Böyle bir halde var gerçekten. Hakikaten öyleler. Hakikaten zıpkın gibiler yani. E, bir inat var alanda ve o inatın dayanışmaya ve desteğe ihtiyacı var. O yüzden herkesin elinden geldiğince, bütçesi elverdiğince verdiğince alana destek göndermesi gerekiyor. E, son işte bugün ve dün çok fazlaca nakit para yardımı Lafları dolaşmaya başladan insanlar parayla destek vermek istiyorlar. Ee, para desteği e, Gezi Parkı direnişine uygun bir şey değil. O yüzden desteğe, destek vermek isteyen herkesin alışveriş yapıp bunu göndermesini bekliyor benim anladığım kadarıyla alandakiler. Ee, çeşitli internet sitelerinden artık direkt Gezi Parkı'na gönderim yapmanız mümkün. Ee, sermaye Gezi Parkı'nda ne olup ne bittiğini çok iyi anladı diye esprisini yapıyorum ben bunun. Dolayısıyla böyle alışverişler yaparak da orayı toparlamak mümkün el birliğiyle. Evet, e, tekrarlayalım Taksim Dayanışmanı'nın e, Facebook adresinden en güncel ihtiyaç listesine ulaşmak mümkün. Bir de evet. çünkü bir başka şey de oluyor, çeşitli e, gruplar e, oradan aldıkları... Bilgileri ve ihtiyaç listelerini yaymaya başlıyorlar ama zaman itibariyle değişiklikler gösterebileceği Aynen. için mutlaka Bizim ama en... mutlaka Taksim dayanışmasının Facebook adresine başvurmak en doğru yol ve yöntem Aynen. olacaktır. Biz en baştan itibaren şunu da söylüyoruz hem alandakiler için hem dışarıdan bunu duyurmak isteyenler için Twitter ve Facebook'ta. Özellikle ihtiyaçlar ve son dakika haberleriyle ilgili bilgi paylaşacağımız zaman evet Twitter 140 karakter ve zor ama lütfen başına 12 Haziran 16.42 gibi gün ve saat bilgisi koyalım. Çünkü örneğin dün akşamki karmaşada ve saldırıda kaybolan bir çocuk vardı bir buçuk saat kadar sonra ailesiyle buluştu. Bu sabah hala kaybolduğunun bilgisi dönüyor Doğru. Bunlar bu, teyitle olmayan bilgiyi paylaşmamak. Doğruluğundan emin olmadığımız bilgiyi ve doğruluğundan emin olmadığımız kaynaktan gelen bilgiyi paylaşmamak. Geçtiğimiz 15 gün içinde kayıplarımız oldu ama internete bakarsanız o kayıpların sayısı yüzü aştı. Dolayısıyla doğru olduğunu bilmediğimiz bilgiyi, tanımadığımız kaynaktan gelen bilgiyi paylaşmamak... Çünkü internet çok kolay bir alan. Çat diye basıyorsunuz ve retweet etmiş oluyorsunuz. Bunu yapmamak gerekiyor. İnsanların sevdikleri var, aileleri var. Hani Sizin orada yaptığınız bir retweet bir sürü insan o anda kaç seklesi geçirtebilir. O yüzden çok dikkatli. Saat ve tarih bilgisi koymadan... Çünkü Twitter'da şöyle bir problem var. Siz onu gönderdiğiniz zaman... Başka birisi tweet ettiğinde siz onu 3 gün önce de göndermiş olsanız sanki o an, o an yazılmış gibi görülüyor. O yüzden bütün tweetlerin başına, fotoğrafların da başına bu bilgilerin girilmesini çok önemli buluyorum. Çiğdem son derece haklısın. Ben bunun bir başka örneğini vermek istiyorum. Ee, sürekli televizyon izleyen veya ara ara televizyon izleyen insanlar... ...televizyonun canlı yayında mı yoksa kayıt e, yayınladığına e, bakmadan... Bir önceki gündeki bir polis saldırısını şu anda Gezi'ye saldırı başladı, Aynen. Taksim Meydanı'na saldırı başladı şeklinde aktarabiliyorlar. Bunların hepsi tabii ki iyi niyetle yapılan şeyler ama sonuçları Aynen. son derece olumsuz oluyor. Çok ciddi bir bilgi karmaşasına ve kirliliğine yol açıyor. Bu... Evet, ben kişisel olarak çok güvendiğim üç adresi paylaşmak isterim. Bunlardan bir tanesi Taksim Dayanışması, Taksim org internet adresleri, Taksim Dayanışması Facebook sayfası ve Taksim Dayanışma Twitter adresi. Bir tanesi müşterekler, müştereklerin hem Facebook hem de Twitter adresleri var. Bir tanesi de İstanbul'da neler oluyor? Müşterekleri de müştereklerimiz.org olarak belirtelim. <gülüyor> evet, ayrıca da müştereklerimiz.org. Evet. Bir tanesi de What is happening in Istanbul? İngilizce en sağlam kaynaktır. Whatisafinenglishistanbul.com ve İstanbul'da neler oluyor.com evet. İstanbul'da neler adlı bir Twitter sayfaları var. Oradaki bilgi de güncel ve doğrulanmış bilgidir. Dolayısıyla bilgi kirliliğinden kurtulmanın yollarından bir tanesi de bu şeyleri hiç saymıyorum bile yani açık radyodan gelen bilginin doğru olduğunu, bir anetten gelen bilginin doğru olduğunu hiç saymıyorum bile. Ama aslen anlık bilgi için sosyal medyada sağlam olan birkaç adres. müştereklerimiz, müşterekler İstanbul'da neler oluyor ve taksım yanlış Evet e, peki e, medyayla çok yakından ilgilisin aynı zamanda sen de tabi ki habercisin e, medyanın genel son iki günlük genel durumuna ilişkin bir değerlendirmede rica edebilir miyim senden? E, medyanın son iki günlük genel durumunu çok izleme fırsatım olmadı çünkü ben dün akşam 5 saat CNN International izledim. Evet. <gülüyor> dolayısıyla Türkiye medyası olsaydı ne yapıyordu bilmiyorum. Peki yurt dışında Ama CNN ne yapıyor? Yeterince iyi bir şey yeterince iyi bir şey yapmıyordu ki ben CNN International izlemek durumunda kaldım. CNN International bütün yayını hem gezi parkının içinden hem de taksim meydanını gören bir yerden iki senior muhabiriyle iki kıdemli muhabiriyle takip etti. Kadıncağızda da çok üzüldüm çünkü bütün yayınlarını gaz için yapmak, yapmak zorunda kaldı, kaldı. Ee, ama bütün bunlar olurken benim haberim yoktu. Eğer MTV'de e, Otak Sever'in programında Fatma Gülbek Say Hoca ile Otak Sever arasında bir şey çıkmış. Çünkü Otak Sever CNN International'dan alıntı yapınca Fatma Gülbek Hoca ona onların devrakta nasıl televizyonculuk yaptığını gördük demiş. Şimdi şunu hatırlatmak isteye var. Yani hiçbirimiz CNN International'a bayılmıyoruz. Ama e, ortada bir gerçeklik var. Yani CNN International dün doğru habercilik yaptı. Bundan 10 yıl önce de yanlış habercilik yapmıştı. Bu çok basittir. Yanlış doğruyu götürmez, doğru yanlışı götürmez. Türkiye medyasının birkaç gün önce silsilenin kendine gelme halinin ne yazık ki yine bir e, duraklamaya geldiğini söylemek durumundayım. E, ama evet, Başbakan'ın gelişiyle de... birlikte. Evet. Ve evet. Altı... Ama şunu belirtmek çok önemli. Alanda, Taksim Meydanı'nda ve Gezi Parkı'nda çalışan bütün gazeteci arkadaşlarımız Ellerinden geldiğince ne olup ne bittiğini anlatmaya çalışıyorlar. Ancak o muhabirler o kanalların yayın yönetmenleri değiller. O kanalların yayın politikalarını o muhabirler belirlemiyorlar. Dolayısıyla gazetecilere karşı davranışlara çok dikkat etmek gerekiyor. O gazeteciler 15 gündür çoğunluğu shift değiştirmeden bu işle uğraşan insanlar. Dolayısıyla aslında oradaki alandaki gazeteciler de direnişçiler kadar uzun zamandır orada ve durumu bizim kadar hakimler. O yüzden onlara yapılacak olan muameleye çok dikkat etmek gerekiyor. Burada tepkinin yönelileceği yer e, medya holdingleridir. Yani e, daha önce, Aynı, örneğini, değildir. Ö, daha önce örneğini gördüğümüz gibi NTV'nin kapısında gerçekleştirilen e, direniş gibidir. Da Aynen. Protesto doğru, hareketi. doğru eylem NTV'nin önünde eylem yapmaktır. Doğru eylem NTV muhabirine laf atmak değildir. Veyahut da ona alana sokmamak, alana soktuğunu girdiğinde hakaret etmek araç araçlarına zarar vermek değildir. Tabii aynen, ki. aynen. Evet. Medya dışında bir de genel olarak birçok insanla görüşüyorsun. Genel kanaat özellikle endişeler açısından nedir? Aa, bunların cevabını verecek kadar uzun bir süre geçirmedim ne yazık ki alanda bu sabah. Evet. Bunu bu akşam daha net göreceğiz. Evet. Yani ee, bu, bu akşam gene e, alana davet ediyor muyuz? Ee, Taksim Dayanışması'nın bu akşam saat 7'ye Taksim Meydanı'na Gezi Parkı girişine bir çağrısı olduğunu ben de biraz önce öğrendim. Evet. Saat 7'ye Taksim Meydanı'na bir çağrı var. Evet. Bu kısa aralıkta yani öğleden şu saate kadar Taksim Dayanışması'nın yaptığı başka bir açıklama var mı? Senin bildiğin? Ee, hayır. Bildiğim kadarıyla yok. Evet. Ee, Ama bu arada pek çok insanda gözü kulağı tabii saat 4'te Ankara'da Başbakan Tayyip Erdoğan'la görüşecek olan heyette Heyette evet e, bu heyetin e, isim listesi açıklanmadı herhalde değil mi? Yani ben hala bir isim listesi bilmiyoruz. Sanırım Başbakanlar girdikleri anda öğreneceğiz bu görüşmede kimlerin yer aldığını. Evet. E, çeşitli isimler dolaşıyor. Bu isimlerin e, yani işte Pazartesi'nden itibaren kocaman listeler dolaşmaya başlıyor. Bunlar gidecek, bunlar gidecek. 12 kişilik, ama. 19 Bunların... kişilik listeler. Evet, çeşitli listeler var. Hangisinin doğru olduğunu ancak saat 4'te e, muhtemelen haber kanalları Başbakanın önünden canlı yayına geçtiklerinde öğreneceğiz. Evet, ben, ben e, isimleri bilmeden ben şu dileğimi ifade etmek istiyorum. Ee, yani sonuç olarak bu sivil bir e, harekettir, sivil bir direniştir. İstanbul'u e, seven insanlar ise İstanbul'un şu anda en önemli problemi ve simgesel Sorunu Gezi Parkı'nda odaklanıyor. Gezi Parkı'nın park olarak kalması isteğini, talebini çok kuvvetli bir şekilde dile getirmeleri son derece yararlı olacaktır. Yani önümüzdeki dönemde tabii ki Gezi Parkı'ndaki anlayışın veyahut da Gezi Parkı'ndaki doğru çözümün Türkiye içinde bir örnek haline getirilmesini sağlamak herhalde en temel işlerden birisidir diye Aynen. düşünüyorum. Aynen. Ben giden, ben e, görüşmeye giden insanların da görüşmede bu işin muhatabının e, son 15 gündür Gezi Parkı'nda olan herkes olduğunu Başbakan'ın hatırlatacaklarından evet. eminim. Evet. evet. evet. E, bu işin muhatabı zaten gitmeyi kabul ettiğini bildiren e, arkadaşlarımız da oldu. Onlar da kişisel olarak bu görüşmeye gittiklerini, herhangi bir temsiliyetle gitmediklerini söylediler. Bu, bu açıklamayı da önemli buluyorum. Evet. E, ama her Bence herhalde de çok Gezi önemli. Gezi Parkı'nda ne olduğunu, Gezi parkında ne olduğunu en iyi şekilde anlatacaklardır diye düşünüyorum. Çünkü e, bir temsiliyetleri yok evet ama e, sonuçta gözleri var kulakları var. hani Duyanlılıkları e, var ve yürekleri evet. var. Yani onların da yüreklerinin evet. tertemiz olduğunu ve e, İstanbul'dan yana olduğunu, Gezi Parkı'ndan ve oradaki direnişten yana olduğunu çok iyi biliyoruz. Evet. Evet, yani biz farkında ne olduğunu bana öyle geliyor ki biz önümüzdeki on yıl en çok bunu konuşacağız, en çok bunun üzerine doktora tezi yazılacak, en çok bunun üzerine insanlar kafa yorup. Gedi Parkı'nda ne oldu bu 15 günde ve önümüzdeki ne kadar kaç gün olduğunu bilemediğimiz günlerde veya aylarda. Açık Radyo'da birisi şey diyordu geçen gün Occupy Haziran'da başladı Şubat'ta bitti o kadar kısa olmaz öyle şeyler diye. Bu süreçten hepimizin öğrenecek çok şeyi olduğunu düşünüyorum. Ben çok şey öğrendim. Çok doğru. Yani şu 15 gün bana çok şey öğretti. Benim için de Herkese çok şey öğretti. Yani tahammülü, güveni, korku eşiğini aşmayı. Bütün bunlar çok kıymetli ve hakikaten öğretici şeyler. Bunları daha iyi değerlendirip evet bir park için ayaklanabildiğimiz gibi 3. köprü içinde, içinde yaşadığımız mahalle içinde, sokak içinde, su hakkımız içinde, Hester içinde sesimizi çıkartabildiğimizi görmek çok sevindirici ve o alandaki o renklilik ve herkesin orada olması hali. Normalde aynı yerde buluşmaları çok da mümkün görünmeyen insanların bir arada bunu da hiç ders etmeden ve bir ajanda haline getirmeden normalleşmiş bir şekilde yaşıyor olmaları haline çok kıymetli buluyorum. Ee, o yüzden hani bana sorarsanız işte bu 15 günü yakından takip etmeye çalışan biri olarak e, müthiş bir kazanım var İstanbul'da. İstanbullular ve şehrin ve ülkenin dört bir yanında gezi parkı için direnenler herkes müthiş bir şey kazandı. Evet çok doğru. Biz bu arada bir düzeltme yapalım. İstanbul'da neler oluyor değil, İstanbul'da ne oluyor. E, nokta org ee, ah, evet özür dilerim. Pardon. İngilizcesi what is happening. what is happening in Istanbul. Org galiba, Yok kom kom pardon onu da ben yanlış <gülüyor> okay, söyledim. Tamam. İstanbul'da ne oluyor.com. Eee senin verdiğin adresleri tekrarlamak istiyorum. taksimdayanusmasi.org, müştereklerimiz.org, İstanbul'da ne oluyor.com ve tabii ki biyanet ve açık radyoyu da ee, bir kez daha dinleyicilerimize tavsiye ediyorum. Ağustos'u da atlamayalım. da bir online blogu var. Onu söylemeyi unuttum. Ağustos da çok şahane habercilik yapıyor bu süreçte. Doğrulanmayan bilgiyi koymuyor. Doğrulanmayan yani doğrulanmayan hiçbir bilgiye itibar etmememiz Gerekiyor. Evet, bunun için de e, başvuracağımız kaynaklar buralar olmalı. Evet. Dün başımızdan e, çok benzer bir hadise geçti. Sabah saatlerinden itibaren e, başından yaralanan bir gençin e, öldüğü, e, hastanede öldüğü haberi çok e, yayıldı ortalıkta. Fakat sonradan e, ameliyattan başarıyla çıktığını ama gene e, ağır bir vaka olduğunu biliyoruz. E, evet. Ha, ve tabii e, bu arada arkadaşlar teknik masadan e, belirtiyorlar. Der gel e, haberine dayanarak hem de gelişti yani. E... Evet bu mesela dün yaşadığımız sıkıntılardan biriydi. Çünkü şöyle oldu bu haber bize geldi. Biz de bir arkadaşlarla oturuyorduk ve şöyle bir konuşma geçti aramızda. O kadar her şeyi güvenlik ve şey üzerinden kurguluyoruz ki Der Şipigel doğru diyorsa doğrudur derdi. Evet. Evet, o... Ve ondan sonra tabii odasıyla bağlantıya geçip bunun doğru olmadığını Öğrendi masadaki bir başka arkadaşımız. Dolayısıyla hani buradaki ana mesele şu. Doğrulatılacak bir takım kaynaklar var. Bu kaynaklardan doğrulatmadan herhangi bir haberi dolaşıma çıkarmamamız. Ve dolaşıma çıkmasına yardımcı olmamamız, olmamamız gerekiyor. Olmamamız gerekiyor. Evet Çiğdem Mater son sözlerini almak isterim. Ee, bugünden sonrası için dinleyicilerimize ne, ne söyleyebilirsin? Ne tavsiye edebilirsin? olarak. <gülüyor> Ee, şunu söylemek isterim Taksim dayanışmasının akşam saat 7'ye Taksim Meydanı'na Taksim Gezi Parkı'na bir çağrısı var Onu da ben az önce öğrendim Ben ona gideceğim kişisel olarak ee, İstanbulluların da geleceğini biliyorum Son e, 15 gündür yaşadığımız şeye bakarsak evet. ee, ihtiyaç listelerini iyi takip etmek e, Parka gelmek, parkta vakit geçirmek insanlarla sohbet etmek insanların niye orada olduğunu anlamaya gayret etmek Bu ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin son 15 gündür Yapmaya çalışmadığı bir şey oldu İnsanların niye orada olduğunu anlamaya gayret edersek bu meselenin çözümüne müthiş bir katkı sağlayacağımızı hem kişisel olarak hem örgütsel olarak düşünüyorum ben. O yüzden gelip orada o gençlerle sohbet etmek gerekiyor. Onlar niye oradalar? Evet. Çiğdem Mater çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakal canım. İyi günler. Sağ ol. Evet efendim telefon hattımızda Çiğdem Mater vardı ee, özellikle bu sabahtan itibaren e, Taksim Gezi Parkı'nda ne olup bittiğini bize aktardı. Ayrıca e, güvenilir adresler konusunda son derece önemli uyarılarda bulundu. Her habere inanılmaması gerektiği bunların başında geliyor ben bu adresleri tekrarlamak istiyorum dayanışması noktaorg müştereklerimiz .org, İstanbul'da ne oluyor .com adresleri bilgi alabileceğiniz en önemli e, yerler Tabii ki biyanet açık radyo ve Agos'un sayfası da bu konuda e, başvurulabileceğimiz adresler Evet efendim şimdi bir müzik parçası dinliyoruz Ondan sonra devam edeceğiz. you <laughs> Açık Radyo'dasınız, Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Şimdi telefon hattımızda hukukçu İbrahim Demirci arkadaşımız. İbrahim Bey merhabalar. Merhaba, iyi günler, iyi yayınlar. Sağ olunuz, çok teşekkürler. Ee, önce dünü sizden dinlemek istiyoruz. İstanbul'da Adliye e, Sarayında idiniz ve orada e, meslektaşlarınızla birlikte bir protesto gerçekleştirdiniz. E, nedir durum? Bize biraz bilgi verir misiniz? Evet. Yani bir iki haftadır e, İstanbul Barosu'na bağlı avukatlar Çağlayan'da, Bakırköy'de ve e, Kartal'daki Anadolu e, Adliyesi'nde e, Gezi Parkı direnişiyle ilgili protesto eylemleri e, yapıyoruz. E, Öyle saatlerinde toplanıp e, dünkü gösteride e, polis e, buna müdahale etti ve e, ilk etapta iki arkadaşımızı e, gözaltına aldı. Daha sonra bu durumu protesto etmek amacıyla toplanan arkadaşlarımız vardı. Bu arkadaşlarımızdan da yaklaşık 40 kişi gözaltına alındı. 40, 40 kişi, 42 kişi gözaltına alındı ve toplamda 44 kişi bu olaylardan dolayı İstanbul Adliyesi'nin içinde polis tarafından gözaltına alınıp Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Hatta kelepçelenme hadiseleri falan var değil mi? Ya evet evet. Kelepçelenme hadisesi var, gömleklerin yırtılması var yani bu insanlar sonuçta adliyede çalışan ve İstanbul Barosu'nun Adalet Bakanlığı'nın bir şekilde şeyiyle daha aracılığıyla avukatlık kimliği taşıyan insanlar, hukukçu kimlikleri var ve görev yaptıkları yerlerden bu şekilde yaka paça, karga tulumba gözaltına alınıp emniyetin arabasına bindirilip emniyete götürdüler. Ee, dün akşam onlar e, kimlik tespitlerinden sonra e, şey oldu gözaltı işlemleri sona erdi ve serbest bırakıldılar. Yani o süreç dün akşam itibarıyla bu şekilde e, sonlandırıldı ama tabii gözaltına alınma işlemleri gözaltı e, gerekçeleri e, yani hani onu bir duyum olarak tabii ki ifade edebilirim hani tam e, gözaltı gerekçesini kendim hani görmedim ama bir yani isyana kalkışmak gibi bir ifade e, dolaştı arkadaşlar arasında. E, o şekilde o bu nedenle gözaltına alınmışlar. E, dediğim gibi dün akşamda kimlik tespitlerinden sonra e, gözaltı işlemi sona erdirildi. Serbest bırakıldılar. Evet, bir de Ankara Barosu'nun İstanbul'a destek vermek üzere geleceğini öğrenmiştik. O konudaki gelişme nedir? Ya o konuda açıkçası bir şey yani bir Bilgim yok ama bugün birçok ilde Adana'da İzmir'de Ankara'da keza yine İstanbul'da Çağlayan'da bayağı yüksek katılımlarla bir yani İstanbul'da dünkü çağlayandaki avukatların gözaltına alınması gözaltına alınma şekilleriyle ile ilgili bir ee, eylemlikler vardı. Ee, onları biraz hani şeyden takip edebildim. Ee, ama Ankara Boros'un desteğiyle ilgili, İstanbul'a gelilmesiyle ilgili açıkçası bilgim yok. Evet. Ee, size hemen şunu sormak istiyorum İbrahim Bey. Ee, sonuç olarak e, hukuki takibe uğrayan, yani polis tarafından e, gözaltına götürülen, ondan sonra da savcılığa sevk edilen e, birçok genç var, birçok arkadaşımız var. Evet. Bunlara hı hı. ilk tavsiye edeceğiniz yani hemen yapılması gereken veyahut da bunları e, öğrenen yakınlarının yapması gerekenlerin neler olduğunu sizden bir kez daha dinleyebilir miyiz lütfen? Tabii ön, öncelikli olarak yani bir avukat talebinde bulunmaları gerekiyor. Yani bu kendi avukatları da olabilir. Yani ilk önce tabii ki yakınlarına haber verme ee, avukat talep etme ve İstanbul yani eğer bir e, şeyleri yoksa yakın bir avukatları yoksa bu hizmeti İstanbul Barosu da veriyor barolarda veriyor e, daha doğrusu yani barolardan avukat talep etme hakları vardır ve yani avukatları gelene kadar da herhangi bir şekilde polise bir e, yani polis sorgusunda bir ifade verme veya herhangi bir şekilde e, polise bir e, anda bulunmama hakları vardır. Yani bunu genel olarak, teknik olarak, susma hakkı olarak şey, evet. ifade ediyoruz. Öncelikli olarak bunu kullanmalarında fayda var. Yani, yani avukatını şey, yanına almadan ağzını açma diyebilir miyiz? Tabii açmasın. Evet. şimdi açmasın. basında falan görüyoruz. Yani polislerin, emniyetin gözaltına alınan insanlara imzalatmaya çalıştıkları belgeler var. Yani işte bazı sorduğu sorular var yani hiç o, o tür belgeleri imzalamaları gerekiyor ve hani genel olarak dediğimiz gibi avukatları gelene kadar susma hakkını kullanabilirler. kullanabilirler. Gerekiyor evet. Evet. Aha. Şiddete tabi olan insanların ilk yapması gereken nedir yani yaralanma işte. Üstlerinde e, bu şiddetin izini taşıyan insanların ilk yapması gereken nedir? Yani mümkün mertebe en hızlı şekilde bunu tabi yani bir e, belgelendirmekte fayda var. Hani belgelendirmek derken Tabii ki yani bunun içine fotoğraf da girer doğrudan hemen hastaneye gidip hastaneden bir rapor almak da girer. Mesela İzmir'de bir kadın arkadaş vardı. Şeye de yansıdı, Basına da yansıdı. İzmir sahilinde kordonda polisten baya bir şiddet gördü, işkence gördü. Yani her tarafı mordu O mesela bunu alinleştirdi ve Facebook'a verdi. Bir sürü medyada da yansıdı. Yani bu da bir sonuçta yöntemdir. Hem kişisel olarak kendisinin uğradığı zararı şey yapıyor, gösteriyor. Hem de aslında polisin nasıl bir şiddet gösterdiğini de topluma aleni bir şekilde ifade ediyor. Bence güzel bir örnek. Evet, her Ama tarafı işte, morarmış bir kadının. Evet, evet, evet. evet, çok son derece önemli bir örnekte. Çok yani alenileşmesi açısından önemli. Yoksa bireysel olarak kendi hakkını savunması, bununla ilgili şikayet etmesi, dava açması, maddi manevi tazminat davası açması, İçişleri Bakanlığı'na, Emniyete karşı e, yasal haklarını kullanması ayrı bir şey tabii ki bireysel olarak yani bunu da yapabilmesi için herhalde herde rapor alması yani o şiddetin e, o e, üzerindeki e, maddi zararın e, polis şiddetinden kaynaklandığını e, göstermesin gösterebilmesi açısından hani raporlar vesaireler e, önemli tabii ki yani onları ilk adapte yapmasında fayda var. Evet savcılıkta sadece e, savcılıkta ve mahkemede sadece fotoğrafın bir şeyi var mı etkisi var mı yoksa fotoğraf artı bir rapor hastane raporu olarak tamamlanmalı mı? Yani hastane raporuyla tamamlanmasında fayda var. Sadece fotoğraf yeterli olmayabilir. Hastaneden rapor almasında fayda var çünkü yani hani biraz işin tabi teknik kısmı yani şeyin gördüğü zararın hani vücudun hangi bölgesinde olduğu ee, ne kadar gün e, işinden, gücünden, e, hayatından e, veya öğrenciliğinden ne, ne kadar süreyle gündelik faaliyetinden uzaklaştırıldığı e, davanın e, sonucunu cezayı etkileyen bir şey. E, o anlamda e, bir doktor raporu e, şey, gayet yerinde olur, iyi olur yani evet. hastane raporu alınması. Ee, İbrahim Bey, son olarak uyarmak istediğiniz, dikkat çekmek istediğiniz herhangi bir husus var mı efendim? Evet. Yani şöyle söyleyebiliriz hani şiddet gitgide yayılıyor ve yoğunlaşarak yayılıyor. Yani sonuçta hani avukatların toplu şekilde gözaltına alınması, dün akşam Taksim Meydanı'ndaki olaylar. Yani mümkün vertip, Hani sorduğunuz sorular itibariyle söylüyorum bunları insanın hani kendisinin görüp yani kendisindeki zararları değil... E, kendi gördüğünü de hani çekmesi kaydetmesi bilmem ne yapması bunlar aslında şey açısından da önemli ortaya bir zarar çıkması gerekmiyor e, bildiğim kadarıyla bir şu anda ayın başvurusu e, hazırlanıyor veya yapıldı e, bütün bu e, son 15 gündür e, devam eden e, polis şiddetiyle ilgili olarak e, yani iç hukuk yolları tüketilmeden ayıma başvuru yapılacak denilecek ki bu kadar bu kadar bu kadar şey var ortada şiddet var. Yani buna ilişkin ayından bir karar çıkarttığımız talebilecek. Dolayısıyla insanların elindeki bilgi belgeleri o anlamda toplayıp yani hani gerekli ilgili kişilere iletmesinde fayda var. Evet bir bilgiyi daha tekrarlayalım. Şu anda İstanbul Barosu'nda herhalde Ankara Barosu ve diğer barolar içinde geçerlidir. Bu sürekli bir hizmettir. Ücretsiz olarak avukat talep etmek mümkündür. Ee, ne olursa olsun e, Baro hemen e, gönüllü avukatlarını e, gönderecektir, değil mi efendim? Tabii tabii bu işle ilgilenen hem gönüllü avukatlar var yani sonuçta bütün bu e, e, yani son 15 gündür evet. e, uygulanan şiddetle ilgili olarak. Yani gözaltında insanlar nerede alındıysa hangi karakolda emniyeti tutuluyorsa zaten gönüllü olarak giden avukatlar var ayrıca dediğim gibi barolarda bu hizmeti şey yapıyorlar, veriyorlar ceza muhakemeleri kanun çerçevesinde. Evet alanda baronun bir masası var mı veyahut da irtibatı var mı? Bildiğim kadarıyla yok. Çağdaş Hukukçular Derneği diye bir derneğimiz var. Orada alanda Gezi Parkı'nda bir onların şeyleri var, standları var. Ama onu da bugün öğrendim. Dünkü gözaltılardan dolayı o stand dün boş kalmış. Öyle bir bilgi geldi. Normalde yani dönüşümlü olarak, nöbetleşe olarak orada... Avukat arkadaşlarımız e, kendilerine gelen talepleri karşılıyorlar. Hukuki olarak yardımda e, yardımcı olmaya çalışıyorlar. Kendilerine e, gelen e, soruları, talepleri karşılamaya çalışıyorlar. Evet, bunu Tabii, da Baro'ya bir dileğimiz olarak iletebilirsek çok makbule geçer. Yani Baro'nun orada e, bir küçük masa kurması, iki tane temsilcisini... Koyması herhalde o alandaki insanlara verilebilecek en önemli moral desteklerden birisi olacaktır sanıyorum. Avukat yardımı. evet. Küçük bir masa değil, koskocaman bir masa koyması lazım yani. <gülüyor> Sonuçta İstanbul Barosu 40 bin kişiden 40 bin ki üyesi var yani dünyanın ikinci en büyük barosu diye sürekli şey yapıyor, övünüyoruz kendimizde ama yani hani açıkçası İstanbul Barosu bunda tabii ki bir eleştiri olarak şey yapıyoruz ifade ediyoruz İstanbul Barosu e, yani hani düne kadar e, bütün bu taksim e, olaylarına çok fazla e, müdahil olmadı açıkçası yani olması gerektiği oranda e, olmadı. olmadı yani bir broşür yayınladılar haklarımız broşürü diye ama sonuçta yani onu hani hani herkes bir şekilde zaten yayınlayabilir yani fiili olarak sizin dediğiniz gibi meydanda stand açması Avukatları organize etmesi, kendi maddi e, e, elindeki imkanları e, buna dair e, değerlendirmesi, avukatlarla birlikte e, imkanları vatandaşa şiddet gören, görmeyen bir şekilde e, herhangi bir şekilde talepte olan insanlara sunabilmesi gerekirdi. E, bunu yapmadı yani İstanbul Barosu. E, umarız bu saatten sonra yapar yani. Evet, e, bu dileğimizi de e, baroya ileteceğiz. Efendim avukata... E, yardım konusunda e, bir e, şey var e, bir yardım sistemi var İstanbul Barosu meslektaşlarına bilgiye erişimde büyük kolaylık sağlayacak bir avukata yardım e, sistemi e, bu konuda da baroya e, destek verilebilir herhalde 0212 444 1878 bir gönüllü e, ücretsiz avukat istediğimiz zaman hangi e, telefona başvuracağımızı biliyor muyuz efendim? Yani İstanbul barosunun şeyi var, telefonu var. Evet. Yani hani çok ezberimde değil tabii ki. Onu hemen direkt şey yapamam, size söyleyemem. Yok, ee, yani... onu ben hemen gördüm. 0212 251 63 25 olarak evet. anons İstanbul edebiliriz. İstanbul barosu arındığı, evet. Yani İstanbul barosu arandığı zaman bir şekilde zaten ilgili servise şey yapıyorlar, yönlendiriyorlar. Aktarırlar. Oradan evet, şey yaparsınız, yardım alınabilir. Evet, İbrahim Bey size çok çok teşekkür ederiz. ...ve kolaylıklar diliyoruz efendim. Teşekkürler, biz de size teşekkür ediyoruz... ...yani yayınlarınız için, kolay gelsin. Sağolunuz, iyi günler efendim. Ona. İyi, evet günler. iyi günler. günler. Evet efendim... ...şimdi e, avukat... ...İbrahim Demirci ile konuştuk. E, stüdyomuzda... ...Açık Radyo'nun ilk gününden... ...bir isim var. İlk gününden... ...ve ilk iki isminden... ...Cem Madra. Cem Madra hoş geldin. Hı. Merhabalar. Hoş bulduk. Evet, Gerçekten o da güzeldi. alanda çok dolaşıyor... E, Belli bir süreden beri programı birlikte gerçekleştiriyoruz. Cem'in de soruları olduğu zaman mikrofona e, o da e, dahil olacak. Efendim şimdi e, bugün saat 15.30'da BDP milletvekilleri Sabahat Tuncel ve Sırrı Süreyya Önder ve e, Ertuğrul Kürkçü, Levent Tüzel Gezi Parkı merdivenlerinde bir açıklama yaptılar. 3 dakikalık bir ses kaydını Sabahat Tuncel'in sesinden yayınlıyoruz değerli basın emekçileri öncelikle Halkların Demokratik Kongresi adına saygıyla sevgili selamlıyorum. Milletvekili arkadaşlarımız genel olarak Halkların Demokratik Kongresi'nin yaklaşımlarını ifade ettiler. Ben buradan e, hükümete çağrı yapmak istemiyorum. Çünkü birkaç gündür gördük ki e, hükümet değil e, e, vali bu süreci yönetiyor. Biz tabii ki Demokratik özellikten yanayız. Ee, anlaşılan o ki aslında hükümet özellik bir şeye geçmiş durumda. Ama onlarınki demokratik değil otoriter bir özellik. Ee, Başbakan Gezi'de direnenlerin, Gezi'de parkı sahip çıkanların ne dediğine ya da buradaki insanların e, nasıl bir diyalog kuracağına bakmıyor bunu valiye, İstanbul Emniyet'ine bırakmış durumda ve onlar da alabildiğine şiddet uyguluyor. 31'inden beri burada gördük ki devlet şiddet uygulamazsa bunun karşısında herhangi bir şiddet yok. Buradan İstanbul Valiliğine şu çağrıyı tekrar yapıyoruz. Derhal bu şiddeti durdurun. Buradaki insanların ne demek istediğini gelip dinleyin. Başbakan durmadan, başbakan diyorum, vali durmadan ben Gezi Parkı'na gitmek, o gençlerle görüşmek istiyorum diyor. Ee, lütfen Gezi Parkı'na tankınızla, jopunuzla, tazikli suyunuzla ve gaz bombanızla gelmeyin. Yalnız gelin bu halk size ne diyeceğinizi ifade eder. Eğer gerçekten yalnız gelirseniz buradaki gençlerin ne demek istediğini... E, ifade anlarsanız dinlerseniz ben sorunun çözüleceğini düşünüyorum. Ama vali kendisi gelmeden önce canlı yayın yapıyor. Sonra tomalarını gönderiyor. Gaz bombasını gönderiyor. Sonra da gelin görüşelim diyor. Bu nasıl görüşme? Derhal bundan vazgeçmesi gerekiyor. İkincisi Vali mi yapar, hükümet mi yapar bilmiyoruz. Derhal Gazi, e, şey, Gezi Parti'ye halkındır deyip bu işi sonlandırması gerekiyor. Bunun için öyle kimseyle çok fazla görüşmesine gerek yok. E, 15 gündür burada direnen halk şunu söylüyor. Gezi bizimdir, halkın olmalıdır diye. Eğer hükümet tek bir cümleyle Gezi'de yapılaşmaya izin vermeyeceğini, Gezi'nin halka, halkın olduğunu ifade ederse... Buradaki bu durum bitecektir. Bunun bir kez daha görülmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben derhal bu devlet şiddetinin, polis şiddetinin bırakılması gerektiğini... Çünkü bu sadece polislerin uyguladığı bir şiddet değil. Hükümetin uyguladığı bir politika. Eğer Başbakanlık ya da İçişleri Bakanlığı emir vermezse... Valilik emir vermezse burada da polisin şiddet uygulayacağını düşünmüyorum. O yüzden hükümetin derhal bu politikadan vazgeçmesi gerektiğini, halka bu konuda rahat bırakması gerektiğini ve Gezi'yi e, gezi halka bırakması, e, Taksim Meydanı'nda toplumsal muhalefete açması gerektiğini düşünüyoruz. Taksim başkadır, Gezi başkadır, değildir. Taksim ve Gezi e, Parkı birbirini tamamlayan bir noktadadır. Biz e, Gezi ve Taksim Meydanı'nın özgür olmasını sadece buranın değil, Ankara, İstanbul, İzmir... Diyarbakır her yerde sokakların özgür olması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü sokaklar özgür olursa demokrasi olur. Bunun sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Halkların demokratik kongresi olarak da medyana, ya bu konuda çok büyük gereği ve sorumluluk düştüğünün bir kez daha altını çizmek istiyoruz. Medya e, ne yazık ki e, duruma göre şey değiştiriyor. Medya barıştan e, demokrasiden, özgürlüklerden ve çözümden yana bir tavır alırsa e, sanırım burada da e, halkımızın hiç değil bu. Ben sahip e, gezi de direnen, saygılayım. ağaçları kestirmeyen, öyle 3-5 ağaç meselesi değil bu. Geleceğimize sahip çıkan, politikleşen bu gençliği de saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet, BDP'nin İstanbul milletvekilleri, pardon, İstanbul değil. Sabaattin Cengel, Sıra Süreya Önder ve Levent Düzel İstanbul, Ertuğrul er er er er er Kürkçü ise Mersin Milletvekilleri bugün 15.30'da Gezi Parkı merdivenlerinde bir açıklama yaptılar. Açıklamayı Sabah Tuncel okudu. Biraz önce dinlettiğimiz kayıt buna ilişkin idi. Evet efendim şimdi Gezi Parkı Derneği'nden Işıl Ertüz'ün arkadaşımız telefon hattında. Işıl Hanım merhabalar. Merhaba, merhaba. Şimdi sizden en son durumu almak istiyoruz. Geceki durumu bir arkadaşımızdan, sabah saatlerindeki e, Gezi Parkı'ndaki durumu e, çiden Mater'den e, şu andaki durumu da sizden almak istiyoruz. Ve elinizde varsa bir ihtiyaç listesi onu dinleyicilerimizle paylaşmanızı rica ediyoruz. Tabii hemen ihtiyaçları ben söylemekle başlayayım öyleyse. Özellikle revire, e, profesyonel gaz maskesi, kask. Ee, ihtiyacı var. Ee, dalgıç gözlüğü herhalde. Evet, evet dalgıç gözlüğü, filtreli gaz maskesi, kask e, en önemli ihtiyaçları olduklarını söyleniyor. Ee, hani hepimiz de zaten bunu ihtiyacını hissediyoruz burada. Ee, ama esas revire e, şeye e, Sivil inisiyatife o tarafları özellikle vermek lazım. Oradan da dağıtılıyor çünkü. Ee, belki kuru giyecek ihtiyacı olabilir yağmur yarsa şu da, anda yeteri Özellikle dün gece çok sayıda giysi çamurlandığı evet. için tabii evet. ki yazlık olması önemli. Gömlek, tişört... Evet. bu tür bağışlar olursa çok yararlı olur çeşitli numaralarda ayakkabı ihtiyacı olabiliyor özellikle hani rahat ayakkabılar olabilirse yani çok fazla değil ama ara ara ihtiyaç beliriyor sanırım bunlarla ilgili bir de şeyi söylemeyi unutmayalım yanmaz eldivene ihtiyaç var evet, bu çok ee, önemli evet en en kolay ve en önemli ihtiyaç belki doğru şu anda yani evet. şu anda değil de olası durumda çok yakındaki perşembe pazarından birçok nal buradan temin edilebilecek bir şeydir. Yanmaz evet. olduğunu söylemek yeterli. Hemen temin edilebilir. Evet oradaki durum hakkında da kısa bir bilgi rica edebilir miyiz? Tabi estağfurullah. Burada her şey yolunda şu anda. Herkes bütün güzel yüzüyle yine aynı dayanışma hissiyle işte aç mısın bir şeye ihtiyacın var mı diye sorma halinde. Buradaki hal gayet olumlu. Hani bir taraftan bekliyoruz. Evet buradayız. Belki dışarıdakiler bizi daha çok merak ediyor. Onlara da evet, Bu programı da önünü... biraz o nedenle yaptık ışılanım evet. Hanım. Yani herkesin mevcut durumu endişeyle izlediğini biliyoruz. E, televizyonlardan bir derece haber almak mümkün. Bazen çok da yanlış evet, izlenimler de şey veriyor tabii. E, medyamız sağ Hı -hı. olsun. O nedenle e, size de bağlandık. Son sözlerinizi Hı. rica edebilir miyim? Mesajınız varsa onu da Doğru bilgileri sürekli olarak birbirimize aktarmaya ihtiyaç var. Ee, en bizi dinlemeyeceğini düşündüğümüz insanlara özellikle aktarmaya ihtiyaç var belki de şu anda. Ortalıkta çok fazla e, saptırma olacağı için e, herhalde bu önemli. Burada bir de şunu da söyleyeyim gayet e, yani gençler var, yaşlılar var, herkes burada hep beraber. E, herhalde dışarıdan da sürekli olarak dönüşen bir kitle geliyor zaten. E, geliyor, gidiyor. Takip etsinler herkes. Evet. Şimdi Cem Madrada söz, onun evet. da bir sorusu olacak. Ya, merhabalar. Uçulana. Ben bir şey sormak istiyordum. Bir evet. haber almakta bayağı güçlük çekiyoruz biz. <gülüyor> Kusura bakmayın evet. sesim. Ee, yani e, Facebook, Twitter filan tamam da yani bir şekilde o bir, bir sonraki adımın ne olacağı, ertesi gün ne olacağı konusunda filan. Sıradan vatandaşlar nasıl haber haberler olabilirler? <gülüyor> Taksim herhalde haber almak çok zor. Yani. Taksim dayanışmanın e, sitesinde sadece basın açıklamaları falan görünüyor. Geri evet. kalan yani evet. bir haber ve koordinasyonda bir sanki küçük bir sorun var ve bu biraz bir endişe yaratıyor. Bilemiyoruz <gülüyor> ne yapmamız gerektiğini. Allah işte sizler aracılığıyla buradan bütün haberler gidiyor aslında ee, en en doğru bilgi herhalde sizden gidiyor gibi geliyor şu anda. Evet e, ben çünkü hemen çok yanlış bilgiler geçilebiliyor dediğiniz çok doğru. Çünkü. Evet ben hemen güvenilir adresleri e, Çiğdem Mater'den de almıştık. Taksim Dayanışması.org, Müştereklerimiz.org, İstanbul'da ne Oluyor.org, tabii ki Biyanet, Açık Radyo ve Ağustos sayfaları da bu konuda önemli bir bilgi kaynağı. Ama yarına ilişkin ne olacağı konusunda açıkçası kimsenin bir şey söyleyebileceğini de pek düşünemiyorum. Evet. Yani bunun en zor tarafı o zaten. Hep an be an bir şeylerin gelmesiyle hareket etme e, durumu karşılama halindeyiz. En yıpratan tarafı da o belki zaten. Burada, Peki, son bir şey daha da. sormak istiyorum size. Ee, bu... Taksim dayanışma olsun siz olun herhangi bir şekilde e, bir, bir çağrı yapmayı falan düşünüyor musunuz bir greve e, diğer meslek kollarına mesela demin avukatları dinledik yani artık başkalarının da bu işin içine girmesinin zamanı gelmedi mi yani e, ne evet, zaman yapacaklar evet. yani ne zaman grevler olacak ne zaman bu iş ciddi bir boyut kazanmaya başladı çünkü çok haklısınız e, Taksim dayanışması herhalde bir takım açıklamalar yapıyor zaten eee ya valla organize şeylerden ziyade bu hakikaten oluşumunda da başında da e, sivil e, olarak çok herkesin değil mi? Evet, evet o, o şekilde belki de çok da daha doğru ve yeni olan da o zaten belki böyle de devam edecek yani e, diğerlerinden e, bir takım yapılardan bir şeyler beklemekten ziyade e, gelişen o esas herhalde beraber başka bir kolektif e, ruh üretiliyor hakikaten. Evet Işıl Hanım size çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Önümüzdeki ederim. günlerde de. Muhakkak... size teşekkür ederiz daha doğrusu hep beraber. Sağ olun hep birlikte. Olun. Tabii ki çok çok teşekkürler. Hoşçakalın. Gezi Parkı Hoşça Derneği'nden Işıl Ertüzün'le görüştük. Efendim çok süratli bir şekilde bugünkü programımızı e, tamamladık. E, son kapatmayı da ben e, Cem Madra'ya bırakacağım. Cem e, kayak mevsimi ne zaman başlıyor? <gülüyor> <gülüyor> ee, ben de bir artık Açık Radyo dinlemeye başlasam iyi olacak bu arada. <gülüyor> evet bence de çünkü Açık Radyo'da çok bilgi evet. var. Efendim bu e, deminki sorunun e, bir e, geçmiş esprisi vardır. İlk gün verdiği haberlerden birisidir Cem Madran'ın. Açık Radyo, Açık Gazete programında. Evet efendim bu programı burada bitiriyoruz. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hoşçakalın. Teşekkürler. Hayatta kalmak için Altın Saatler